Üç ahbap çavuşlar. Bir zamanlar uzak bir ülkede bir tek oğlu olan yaşlı bir kral varmış. Kral bu prensi dünyada her şeyden çok severmiş. Bir gün artık oğlunun geleceğini düşünme zamanının geldiğini anlayan kral oğlunu çağırtmış. Sevgili oğlum artık iyice yaşlandım. Çok geçmeden yeşil ağaçları, güzel çiçekleri göremeyeceğim. Güneşin tatlı sıcaklığını duyamayacağım. Ölmeden evvel en büyük isteğim Senin sevdiğin iyi bir kızla evlenip Ben gittikten sonra Ülkemizin kral ve kraliçesiz kalmayacağını Bilmektir Ah sevgili babacım Krallığınızın sonu olarak bana önümünüzden bahsetmeyin Benim evlenmeme gelince Ben de evlenmek istiyorum ama Daha sevebileceğim bir prensese karşılaşmadım Bunun üzerine kral Bu altın anahtarı al Sarayın en yüksek kulesinin tepesine çık Bu kapalı odada gördüklerinin Hepsine iyice bak Sonra da bana gel. Odada gördüklerinden hangisini en çok beğendiğini bana söyle. Demiş. Altın anahtarı alan prens... ...döne döne çıkan merdivenleri tırmanıp... ...hiçbir zaman çıkamadığı kadar yükseğe çıkmış... ...merdivenin en tepesinde kilitli bir kapı varmış. Prens bu kapıyı açıp içeri girince... ...kendini... Tavanı mavi, üstünde altın yıldızlar serpilmiş, yeri çimen gibi yeşil ve yumuşak bir halı gibi kaplı büyük bir odada bulmuş. Güneş ışığı altın çerçeveli on iki pencerenin renkli camlarından süzülüp içeri giriyormuş. Bu renkli camlar birbirinden güzel birer kız resmiymiş. Son on ikinci cama gelince prens bu camın üstüne perde çekili bulmuş. Camı örten ipek beyaz perdeyi kenara çekince karşısında beyaz esvaplar giymiş, belinde gümüş bir kuşak, başında da incilerden bir taç olan hayat kadar güzel ama ölüm kadar kederli bir kızla karşılaşmış. Prens sanki taş kesilmiş gibi yerinde dururken kızın kederli bakışlarının içinde uyandırdığı acıma birdenbire büyük bir aşka dönüşmüş. Öyle ki sonunda şöyle bağırmış. Eğer bu kız dünyada bir yerde yaşıyorsa benim karım olacak Bundan başka kimseyi sevemem Prens dönen merdivenleri koşa koşa inip babasına gelmiş Gördüklerini anlattıktan sonra hangisini seçtiğini söylemiş Çok yazık Demiş Kapalı olana hiç bakmamalıydım Çünkü şimdi büyük bir tehlikenin içinde koşacaksın Bu prenses demir sarayda oturan çok kötü bir büyücünün yanında esirdir Birçok prens onu bulup kurtarmaya gitti ama bir tanesi bile geri dönmedi. Ama artık sözünü verdiğine göre dönemezsin. Şimdi onu bulmaya git, kendine bir şey olmadan da geri dön. Böylece prens babasını öpüp veda ettikten sonra... ...atına binip evleneceği prensesi aramaya gitmiş. Gitmiş, gitmiş, çok gitmiş. Nihayet şimdiye kadar hiç görmediği karanlık bir ormana gelmiş. Bu sırada birdenbire kendine seslenen bir ses duymuş. Hey oradaki bir dakika dur. Prens arkasına dönünce gördüğü adamların en uzunu... ...kendisine doğru koşmaya başlamış. Beni hizmetine al yabancı adam. Hiçbir zaman pişman olmazsın. Prens sormuş. Sen kimsin? Daha da önemlisi ne yapabilirsin? Benim ismim uzundur. İsmime uygun olan işleri yaparım. Şu çam ağacının tepesindeki kuşuvasını mı istiyorsun? Kolay. Daha konuşurken uzamaya başlayan adam Ağaç kadar uzayıp Kuş yuvasını aldıktan sonra eski haline gelip Kuş yuvasını prense uzatmış Sen gerçekten görülmemiş bir insansın Ama kuş yuvası benim işime yaramaz Sen beni bu ormandan çıkarabilirsen işte o zaman işime yaramış olursun Ben de seni yanıma alırım Kolay demiş Uzun Kendine uzatmış, uzatmış... ...öyle uzatmış ki... ...en yüksek ağaçtan... ...üç defa daha yüksek olmuş... ...çok geçmeden... ...prens kendisini ormanın sonunda... ...bir düzlükte bulmuş... ...düzlüğün sonunda... ...bir sarayın duvarlarına benzeyen... ...yüksek, keskin kayalarla... ...alçak tepecikler varmış... ...bu düzlüğe çıktıkları zaman... ...uzun prense dönüp... Arkadaşım Şişko geliyor efendim... Eğer beni dinlerseniz onu da hizmetinize alırsınız. Çünkü size yardımı olur. Çağır bakalım. İşime yarayacak gibiyse alırım. Bu sefer Uzun kendini öyle bir uzatmış ki... ...başı bulutların arasına girmiş. Sonra da bir adımda ormanın taa uzaklarına gitmiş. Birkaç dakika sonra da arkadaşı Şişko ile geri dönmüş. Şişko'yu yere prensin yanına bırakmış. Prens karşısında çok şişman, kısa boylu, fıçı gibi yuvarlak bir adam görmüş. İyi günler efendim. Demiş Şişko. Eğlemediği için de yalnız şapkasını çıkarmış. Sizin hizmetinize girersem çok memnun olacağım. Ben istediğiniz kadar genişleyebilirim. Bunu nasıl yaparsın göster bakalım. Çok geçmeden bütün düzlüğü kaplayıp bir dağ gibi olmuş. Sonra da nefesini bırakmış asıl haline gelmiş. ''Senin hizmetimi alıyor. demiş prens. Böylece üç arkadaş düzlüğü geçmeye koyulmuşlar. Ama karşıya yaklaştıkça prens sağa sola düşünceli bakmaya başlamış. Çünkü önlerindeki kayalar bir insanın çıkamayacağı kadar dik ve keskinmiş. Kayalara gelince orada bekleyen gözlerinin üstü bağlı bir adam bulmuşlar. ''Efendimiz, bu da bizim üçüncü arkadaşımız Keskin Göz. Onu alırsanız iyi edersiniz.'' Çünkü o olmadan yolumuzu bulamayız. Demiş Uzun. Ama gözleri kapalı olan bir adam kendi yolunu bile bulamaz. Öyle değil Asil Efendi. Demiş Keskin Göz. Çok fazla gördüğüm için gözlerim kapalıdır. Bunları çıkarırsam her şeyin içini görürüm. Ve baktığım her şey ya ateş olur yanar... ...yahut da paramparça olur. İşte bakın. Diyen Keskin Göz... ...gözlerinin üzerindeki güneşlikleri çıkarıp... ...kayalara dikince birden gök gürültüsü gibi bir patırda olup... ...kocaman kayalar çatlamaya başlamış. Çok geçmeden de önlerinde kayaların yığınlarından başka bir şey kalmamış Fevkalade seni de yanıma alıyorum Şimdi göz bağlarını takmadan evvel demir sarayın nerede olduğunu ve oraya ne kadar zamanda gidileceğini söyleyebilirsen bana söyle Demir sarayı iyice görüyorum Demiş keskin göz Hem de büyücünün sarayında demir parmaklıklarının arkasında prensesi de görüyorum ben olmasam oraya gitmemiz bir seneden fazla sürerdi. Ama şimdi gece olmadan oraya varız. Hadi gelin gidelim. Çünkü tam sofrayı hazırlıyorlar. Böylece Prens'le üç arkadaşı uzun, şişko ve keskin göz yola çıkmışlar. Onların yardımıyla Prens bu uzak yere birkaç saatte gitmiş. Güneş batarken de demir sarayı içine giden demir köprüyü geçmişler. Ortalıkta kimseler yokmuş. Sanki burada oturanlar sadece zengin esvaplı taş olmuş gençlermiş. Nihayet prensle üç arkadaşı dört kişilik bir sofra kurulu olan bir odaya gelmişler. Etrafta kimseyi görmeyen dört arkadaş... ...karınları da zaten çok acıktığı için sofraya oturup yiyip içmeye başlamışlar. Tam yemeği bitirdikleri zaman kapı açılıp içeri büyücü girmiş... Arkası kambur, kafası dazlak, gri sakallı, belinde kuşak yerine üç demir kemer olan yaşlı ve korkunç büyücü. Prensin kulede gördüğü prensesi de elinde tutuyormuş. Beyaz esvaplar giymiş, gümüş kuşak takmış, başında inci tacı olan prenses çok güzelmiş. Ama ölüm kadar sessiz ve renksizmiş. Sanki uykudaymış gibi yavaş yürüyormuş. <gülüyor> ne için geldiğinizi biliyorum demiş büyücü. İyi güzel o sizindir ama bir şartla. Üç gece onu bu odada koruyacaksınız. Ben de onu sizden çalmaya uğraşacağım. Güneş batarken o burada olmazsa siz de daha evvel onu aramaya gelenler gibi taş olacaksınız. <gülüyor> Böylece prensesi bir iskemleye oturtan büyücü odadan çıkıp gitmiş. Kapı kapanınca prens gelip prensesin yanına oturmuş ve onunla konuşmak istemiş. Ama prenses sanki mermerden yapılmış gibi ne kımıldamış ne de konuşmuş. Böylece oturup başlamışlar prensesi beklemeye. Prens prensesin elini tutmuş. Şişko her yere kaplayacak kadar şişmiş Uzun uzamış Yerde odanın bütün etrafına dolanmış Keskin göz ortadaki direğe dayanmış Göz bağını takıp gözlerini prensese dikmiş Ama burada öyle bir sihir varmış ki Hepsi uyur gibi olmuş Prens gözlerini açınca da prenses yerinde yokmuş Çabuk olun Büyücü neredeyse gelir bahsi kaybettik diye prez bağırmış Yavaş yavaş ol mı? Demiş keskin göz Göz bağlarını çıkarıp etrafına bakınca Evet evet gördün Buradan yüz bin uzakta bir orman var Bu ormanın ortasında bir meşe ağacı var Bu meşe ağacının tepesinde bir palamut var İşte bu palamut prensestir Uzun beni sırtına alır da oraya götürürse Çok geçmeden döneriz Böylece Uzun ve Keskin Göz çok geçmeden dönmüşler. Keskin Göz, Palamud'u prense verip... ''Bunu yere at.'' demiş. Prens, Uzun'un söylediğini yapınca şimşek gibi bir ışık görmüş. Sonra da Prenses'i karşılarında bulmuşlar. Aradan birkaç dakika geçmiş, geçmemiş... ...salonun kapısı açılıp kendi kendine hain hain gülen büyücü içeriye girmiş... Ama büyücü prensesi karşısında görür görmez hii, hiddetinden yüzü kararmış. Belindeki demir çemberlerden bir tanesi de çatlayıp şangır şangır yere düşmüş. Prensesi bileğinden tutup götürmüş. Prensle üç arkadaşı demir sarayda her tarafı kendi kendilerine dolaşmışlar. Odalarda sadece taş olmuş insanlardan başka bir canlı yokmuş. Bahçede ne çimen, ne çiçek, ne yaprak... Ne de bir kuş sesi varmış. Üç defa bir sihirle önlerine yemek gelmiş. Akşam yemeğinden sonra da büyücü prensesi odaya getirip bırakmış. Ama hepsi ne kadar uğraşmışlarsa da gene çok geçmeden uyuya kalmışlar. Şafak sökerken prens gene uyanıp prensesin gittiğini görünce bağırmış. Keskin göz kalk kalk. Prensesi etrafta görebiliyor musun? Bir iki dakika sonra keskin göz. Evet görüyorum. Buradan 200 mil ötede bir dağ var. Dağın üstünde bir kaya var. Kayanın içinde çok kıymetli bir mücevher var. Bu mücevher prensesin kendisidir. Uzun şimdi beni oraya götürür. Sen yerinde 3 defa dönmeden biz burada oluruz. Böylece Uzun her adımda 20 mil aşarak oraya varmışlar. Keskin gözüm bir bakışı dağ ve kayayı toz haline getirmiş. Çok geçmeden de mücevherle saraya dönmüşler. Prens mücevheri yere atar atmaz büyük içeri girmiş. Büyücü girip de prensesi gene karşısında görünce öyle kızmış, öyle kızmış ki gözlerinden ateş fışkırmış. Belindeki demir çemberin bir tanesi daha çatlayıp şangır şangır yere düşmüş. Homurdanarak prensesi bileğinden tutup götürmüş. Ama akşam olunca prensesi son bir deneme için gene prens ve üç arkadaşının yanına getirip bırakmış. Artık bu sefer... Uyumamaya kararlı olan prens oturmamış. Ama çok geçmeden yere yığılıp horlamaya başlamış. Uyandığı zaman prenses gitmiş. Güneşle doğuyormuş. Keskin göz çabuk ol çabuk ol. Prens bağırmış. Keskin göz uyanıp hemen göz bağlarını çıkarmış uzaklara bakmış. Aman Allah'ım. Demiş keskin göz. Prenses öyle uzakta ki. Buradan 300 bin uzakta çok derin bir deniz var. Denizin tam ortasında dipte ufak bir kabuk var. Bu kabuğun içinde altın bir yüzük var. İşte prenses o yüzükte. Elimizden geleni yapacağız. Ama Uzun bugün şişkoyu da benimle beraber sırtını almalı. Böylece Uzun'un bir omuzunda şişko, bir omuzunda keskin göz yola çıkmışlar. Çok geçmeden denize varmışlar. Ama Uzun kolunu ne kadar uzattıysa da o bile denizin dibine bir türlü erişememiş. Biraz bekle bakalım. Belki ben sana yardım edebilirim. Diyen Şişko öyle şişmiş ki artık dünyaya sığamayacak gibi olmuş. Sonra da eğilip denizin suyunu içmeye başlamış. İki dakikada öyle çok su içmiş ki uzun denizin dibine kolaylıkla yetişip kabuğu almış. İçinden yüzüğü çıkarmış üçü birden yola koyulmuşlar. Ama zaten Şişko su içerken iki dakika geçmemiş. Uzu'nun da yükü ağır olduğu için onlar saraya daha varmadan güneş yükselmiş. Büyücü odada yalnız olan prensin yanına bahsi kazandığına emin gülerek gelmiş. Tam elini kaldırıp prensi taş yapacağı zaman keskin göz yüz mil uzaktan onları görünce uzun nişan alıp yüzüğü öyle bir fırlatmış ki yüzük camı parçalayıp prensesin önünde hemen yere düşmüş. Yüzük yere deyince bir parıltı olup yüzük yok olmuş. Prenses ortaya çıkmış. Bunu gören büyücü öyle korkunç kızmış, öyle bağırmış ki... ...belindeki son demir çemberde çatlayıp yere düşmüş. Son çember düşünce büyücü de gözden kaybolmuş. Büyücü bir miskin karga olmuş. Kötü kötü kalk kalk kalklayarak camdan uçup gitmiş. Böylece büyü sona erince prenses gülmüş. Neşelenip yanakları pembeleşmiş. Sonra da kendini prensin kolların arasına atmış. O sırada saraydaki taş olmuş bütün insanlar canlanmış. Çimenler büyümüş. Çiçekler açmış. Kuşlar ötmüş. Herkes pek çok neşelendikten sonra uzunun bir omuzunda prenses öbür omuzunda prens evlerine gelmişler. Uzun tekrar dönüp şişko ile keskin gözü alıp gelmiş. Oğlunu Geri gelmesine ihtiyar kral çok sevilmiş Böylesine güzel bir gelini de çok sevmiş Hemen o gün düğün hazırlıklarına başlatmış Gitmek isteyen uzun keskin göz ve şişkoya Prens ne kadar ısrar edip Benimle kalın burada her istediğinizi bulursunuz Dediyse de onlar başlarını sallayıp Biz çalışmadan tembel tembel oturamayız Yarın dünyayı dolaşmaya çıkacağız Bu arada da yardım edebildiklerimize yardım edeceğiz, edeceğiz. Demişler ve gitmişler. Böylece dünyayı dolaşmaya çıkan bu üç ahbap hala dolaşıyorlarsa belki bir gün onlara rastlarsınız. <Gülüyor>